Efendim. Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyoları Perişan FM Perişan Efendi Türkiye Radyoları'nın tek arkası öbür komedi programı Perişan FM'den sevgiler saygılar hürmetler dinleyiciler e, Ömer'le bir ömür Ramazan anıları programında e, yine birlikteyiz. ...ve programımıza bir maniyle başlıyoruz. Ben bir garip Ömer'im, köşe bucak gezmeyim... ...Çankaya Belediyesi yasaklamış sahurda davulu... ...Allah akıl fikir versin, neyleyim? <gülüyor> evet sevgili dinleyenler, Ömer'le bir ömür... ...Ramazan anıları programında halkımızla sokaklarda yaptığımız... ...röportajlarımıza devam ediyoruz. Şu anda, evet şu anda bilin bakalım neredeyiz... Şu anda nişan taşındayız. Evet, nişan taşındayız. Bakalım. Nişan taşında dinleyenler, insanlar Ramazan'ı nasıl karşılıyorlar? Ve hemen bir gencimize yaklaşıyoruz. Ee, merhaba genç. E, Aleykümselam umar be. Yine mi sen ya? Hayda ya oğlum yine mi sen ya? Evet ben. Ee, evet dinleyiciler, e, bu adam Ramazan'ın ilk gününden beri biz neredeysek o da orada. Ya ne demek biz neredeysek orada ya? Esas ben neredeysem siz oradasınız. Ya neyse sen devam et röportajından. Allah razı olsun izin verdiği için. Ne demek program sizin estağfurullah. Ee, Aro Alo Raşit oğlum bak şu anda televizyonu açan. Şu anda ben televizyondayım bak el salıyorum şu anda. <gülüyor> o, kardeşim, bak kadar arka Allah. tarafındayım şu anda. Ya kardeşim ne televizyonu radyo bu boşuna el sallama. Ha, öyle mi? Evet. Alo Raşit oğlum kapat televizyonunu. Radyo aç tamam. Bak şu anda eş alıyorum. Görüyorsun değil mi? Allah Allah. <gülüyor> Beyefendi ne radyoda görmesi? Görüntü falan yok. Alo, ne ya, ya? ne demek yok? Yok <gülüyor> ya. Yok. <gülüyor> ne demek görüntü yok? <gülüyor> Üçgen teknolojisi çıktı. Cep telefonları bile görüntülü oldu ya. Siz daha radyoda görüntü oluyorsunuz. Ne alakası var? Ya ne biçim radyo bu ya? <gülüyor> ya Allah Allah. Ya ben sana niye laf yetiştiriyorum anlamıyorum ki. Ya ne bileyim sen de bana taktın yani. <gülüyor> Evet dinleyiciler Nişantaşı'nda geziyoruz e, canlı yayında olabilecek şeyler başımıza geliyor normaldir bir şey diyemiyoruz tabi. E, iftara daha epey bir vakit var ve şu anda yanımızda bir genç e, var merhaba genç isminiz ne? Ha, merhaba ismim İkoncan. İkoncan? Evet İkoncan. E, yaş kaçtı İkoncan? Ya, yaş 18. Peki İkoncan Ramazan'dayız. E, oruç sana neyi çağrıştırıyor? <gülüyor> Açlık dermişim. <gülüyor> ya çok ilginç. Peki iftar? <gülüyor> Tokluk dermişim. <gülüyor> e, oruçla aran nasıl İkoncan? Bir küs bir barışık dermişim. İftarda hurma yermişim. <gülüyor> yani sabah küsüyoruz iftarda barışıyoruz hesabı. <gülüyor> nasıl sabah bak çaktı bombayı. Peki e, İkoncan e, eski Ramazanları özlüyor musun? Eski Ramazan bu. Hey dostum daha o yaşındayım ya o kadar eski değil mi Ya kardeşim sen de kimi görsen hep aynı soruyu soruyorsun ya. Eski Ramazanlar mı ya, Yani neredeyse yeni doğum bebeğe bile diyeceksin ki eski Ramazanların nasıl biliyorsun? Ya Allah Allah ya kardeşim ya çıldıracağım ya. O zaman gel sen sor. Hadi gel. E, tamam sen sor. tamam sen ben sorayım sonra. Sen ver mikrofonu ben ver. Al al tamam. Ya. Ne var ben de sunarım. Bunda nedir kendini öyle övüyorsun? <gülüyor> Merhabalar genç insan. Adın ne senin? Ağzıcı sürmüştü ee, bir kocan. Eee hal elgeçmişsin. Peki takma mı, porselen mi? Vayyi <gülüyor> dostum çok espriliсі ya. <gülüyor> i̇şte Amerikan gör. Program böyle sunulur. Adam da nasıl daha güldürdü. O zaman bir Ramazan fıkrası anlatayım da millet gülsün biraz. Şimdi bir gün Anadolu'da kahvelerden birinde insanlar ittar vaktinin gelmesini beklerken o anda içeriye biri hızla ve şiddetle girmiş abi çabuk gelin bir tanesi orucunu tutmuyor yolun ortasında sigara içi ordaymış eden beri de cevap vermiş Oğlum ne bağırıyorsun lan tamam çaycib geliyoruz. <gülüyor> e, gerçekten de e, vay, çok vay, komik vay. dinleyiciler olarak konu çatladı. Evet dinleyiciler bugün böyle bir program oldu nişan taşından yaptığımız berişal epem Ramazan özel yayınımız burada sonerdi programımızı bir Ramazan manisiyle bitiriyoruz. Valla herhangi bir mani yok e, olabilir. Gelin canlar bir olalım hep beraber oruç açalım. Hükümet başlatmış, demokratik açılım. Hadi hayırlısı bakalım. Perişan FM. Perişan FM. Türkiye Radyoları. Türkiye Radyoları. Türkiye Radyoları. Perişan FM. Perişan FM şimdi kadar. Perişan FM aynı. İçim saatlerde radyoda. Yazan ben Umar Pekin oynayanlar. Ben Umar Pekin. Mustafa Sarıtaş teknik yapın ben Umar Pekin. Dinleyin dinleyin ki lan. FM'i tanımak, bilmek, öğrenmek ve dinlemek için tıklayın